Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir yıl önce poşet kullanımını yasaklayan Fransa, dünyada bir ilke imza atarak plastik kap kullanımını da yasakladı. Fransa'da Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği plastik kap kullanımı yasağı kabul edildi. Yasağın 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Huffington Post'ta yer alan habere göre Fransa'da, Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği ve 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe yasak olacak. Associated Press'e göre Fransa söz konusu kararla plastiği yasaklayan ilk ülke. Independent'ın haberine göre ülkede iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için alınan önlemler kapsamında önerilen yasağı Çevre bilimciler desteklese de bazı kesimler kararının Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Pack to Go adlı Avrupalı paketleme üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli organizasyon şirketi yani lobi şirketi yeni yasaya karşı geleceklerini ve bunun tüm kıtaya yayılmasından endişe duyduklarını söyledi. Anlaşılan bazıları Plastik sanayinin çıkarlarını gezegenin sağlığından da önde tutuyor. Fransa'da bu yıl süpermarketlerde plastik poşet kullanılması da aynı şekilde yasaklanmıştı. Bu ikinci olumlu gelişme oldu Fransa'da. Artvin'in Cerrattepe bölgesinde yapılmak istenen madene karşı 750 kişi ve kurumun müdahil olduğu dava Rize İdare Mahkemesi'nde görüldü. Müdahil avukatlar o hal uygulamaları ve adil yargılama olmadığı gerekçesiyle mahkeme heyetini reddedip salonu terk etti. Dava öncesi açıklama yapan Yeşil Ardlin Derneği Başkanı Nur Neşe Karağan, Duruşma gününün yaklaşması ile birlikte maden şirketi ve işbirlikçilerinin kamuoyunu yanıltma, tehdit ve korkutma çabaları arttı. Bir hukuk devletinde yargılama ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara açıktır diye konuştu. Sabah saat 9'da başlayan davaya sadece müdahiller alınırken destek için gelen diğer yurttaşlar adli önünde bekletildi. Rize İdare Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında davaya müdahil olan 70'e yakın avukattan 20'ye yakını duruşma salonuna girebilirken saat 12'ye gelindiğinde dava duruşmasına 15 dakika ara verildi. Aranın ardından davanın görülmesine tekrar başlandı. Verilen aranın ardından süren duruşmada, Hakim ve mahkeme heyetinin tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle müdahil avukatlar reddi hakim talebinde bulunarak saat 14 sıralarında salonu terk ettiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü yenilenebilir enerji devrimi başlatıyor. Faaliyet gösterdiği hemen her alanda güneş enerjisinden yararlanarak hem tasarruf etmeyi hem de yenilenebilir enerjiyle karbondioksit salımını azaltmayı hedefleyen ESHOT Güneş enerjisi santrali için ihaleye çıktı. Buna göre Esot Genel Müdürlüğü Buca Gediz Ağır Bakım Tesislerinde atölye binalarının 9250 metrekarelik çatı alanına güneş panelleri kurulacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar 270 günde bitirilecek. Yılda 1.230.000 kWh elektrik enerjisi üretecek olan santral sayesinde 670 ton karbondioksit salımı engellenerek Hava kirliliği engellenecek, iklim değişikliğine katkı yapılmamış olacak. 5 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Sistem aynı zamanda eşot ve hizmet birimlerinin yıllık enerji ihtiyacını da 3'te 1'ini karşılayacak bu şekilde. Costa Rica, İspanyolca'da zengin sahil anlamına geliyor. Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri. İsmiyle müsemma olan ülkedeki doğal güzellikler, Görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çoğu ülkenin aksine Costa Rica kendisine bahşedilmiş bu güzelliğe sahip çıkmış ve gelecek nesillere olduğu gibi bırakabilmek için elinden geleni de yapıyor. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımında bir devlet politikası haline getirmiş. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP tarafından sürdürülebilir çevre politikaları konusunda örnek gösterilen ülke oldu. Gaya derginin haberine göre 2021'de sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedefleyen Kosta Rika kendi ürettiği elektriğin büyük kısmını çevre dostu dört hidroelektrik santralden karşılıyor. Kosta Rika Elektrik Enstitüsü'nün verilerine göre 2015 yılında kullanılan enerjinin %80'i hidroelektrik santrallerde üretildi. Bu yönüyle yenilenebilir enerji kullanımında fosil yakıtlara bel bağlamış ülkeler için güzel bir ilham kaynağı. Ancak Orta Amerika'nın Bu küçük ülkesinin uygulamalarını örnek almak çevreyi acımasızca kirleten büyük ülkeler için hayli zor gibi. Eylül ayının başında elektrik tedarikçisi bir firmanın yaptığı açıklamaya göre ülkede 2016 yılından beri toplam 150 gün elektrik ihtiyacı için sadece yenilenebilir enerji kullanılmış. Aynı zamanda Costa Rica Elektrik Enstitüsü ülkede 16 Haziran 2 Eylül tarihleri arasında kesintisiz olarak 76 gün boyunca hiçbir karbon ...salımı yapılmadan sadece yenilebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretildiğini açıklamış. Darası Türkiye'nin başına demeyelim bu durumda. Zira bizde yenilenebilir enerji hidroelektrik santrallerden değil güneş enerjisinden gelmeli. Çünkü Türkiye için hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji olarak kabul edilemez. Çünkü doğaya ve toprağa su toplama havzalarına çok büyük zararı var. Onun için güneşli, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazalihan Destunan, Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil,